الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقائدنا ومرشدنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هده إلى يوم الدين Bugün Selefi Salihin varamazan. Ramazan. Bu dersin ikinci dersindeyiz. Geçen ders bir ders işledik. Bugün de inşallah bu derste tamamlamasak o bir derste tamamlarız. Elimizden geldikçe kısa kesmeye çalışıyoruz ama konu önemli olduğu için Ramazan'a kaldı burada dört gün yani beş gün. Bu Ramazan'a Hazırlanmak için kendimizi nasıl hazırlayalım? Ramazan ayına, mübarek Ramazan ayına dersin öncesinde biz söyledik bu ayın çok önemli olduğu için ona göre biz kendimizi hazırlamamız lazım. Şimdi tevri olarak elimizde kitap, sünnet, her şey yazılıdır. Elhamdülillah. Fıkıh kitaplarımızda, tarih kitaplarımızda hepsi yazılıdır. Tevri olarak. Oturup okuyabiliriz. Ama Allah subhanehu ve teala dinini tövri olarak da göndermişse örnek olarak da canlısını da göstermiş. İnsan oğlu canlıyı görürken faaliyete geçer. Onun için Allah subhanehu ve Teala dedi ki: "Ve lekum fi Rasulillah esvetun Rasulullah ta sallallahu aleyhi ve sellem sizin için en güzel örnek var. Yani biz Resulullah getirdiği risaleyi sadece kavlından değil, fiilinden de alacağız. Fiil kavuldan önemlidir. Bir insan söylediği sözü canlandırmasa o söz etkili olmaz. Onun için Resul, Allah subhanehu teala Resulullah'a bize örnek gösterdi. Biz de selefi salihin, Ramazan biliyoruz. Hepimiz elhamdülillah. Bütün Müslümanlar da biliyor. Hiç bilmeyen olmasa bir kitap alır, okur. Ramazan ayında ne yapmamız lazım? Bellidir. Teravih, orucu, kıyamun leyl, Kur'an okumak hepsini biliyoruz. Ama bir tene bak masaldan bir sahaben hayatını şimdi her, her hepimiz biliyoruz iyilik güzel bir şeydir ama bir sahabenin bir iyiliğini insan anlatsa bir savaşta etkili olur. İnsan onu canlandırır. Bundan dolayı selef-i salihin varamazan maksat nedir bu derslerde? Selef-i salihin Ramazan ayını nasıl canlandırmış ona bakıyoruz. Yoksa biz fıkhi ne girmeyeceğiz? Fıkhi'ni bunun yaptık zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oruç şeklini başka derslerde işledik. Fıkhi hükümlerindedir nedir vesaire. Orada teorisini yaptık. Şimdi biz ibadet tarafını. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ben sa Ramazan imanen ve ihtisabe." Kim Ramazan ayını İman, iman ederek O'nun hükmüne, O'nun e, Allah'ın koyduğu sınırlara ve ihtisaben Allah rızası için yapacağım. Ne oluyor? Bunu yapsak böyle. Bütün geçmiş günahları format atılıyor. Sıfır. Bambayaz. Anadan doğmuş gibi oluyorsun. Al senin imet. İşte bu nimeti canlandırmak için biz Selefi Salihin bakalım ne yapmışlar Ramazan gününde. Biz de onlara örnek alalım. Şimdi Selefi Salihin dedik kimdir? Bir ara onların imamı Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onların imamı Resulullah'tır. Onlar kimlerdiler? Sahabe. Birinci kuşağı sahabe. Sonra tabi'in, etba'u tabi'in ve ondan sonra gelen bütün zincirleme. Onların matodunda giden bütün alimlerdir. Şimdi üç tane dönem var. Üçüncü dönemin sonunda dört imam buna bir bağ atıyor. Ne bağı? İlim bağı. Dört imamdan fışkırıyor bütün ehl-i sünnet ilmi. Bu dört imam da o üç dönemin içindedir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç dönemi övmüş. Benden sonra en hayırlı dönem bu üç dönemdir demiş. Benden sonra gelen dönem Ondan sonra gelen dönem, ondan sonra gelen dönem. Üç tane dönem. Dört imam da elhamdülillah bu üç dönemin içinde. İşte biz bakalım bunlar, bu mübarek zatlar Ramazan'ı nasıl karşılamışlar? Onu işliyoruz. Biz. Hedef, ilmi mesele değil. Hedef, ilim bir artı bir iki. Ama bu içiyi nasıl canlandıracağız? Nasıl ortaya koyacağız? Örnek lazım bize. Örnek olmadan olmuyor. Tamam Kur'an okumak güzeldir ama geliyorsun Kur'an okumaya şeytandır ya olmaz. Kur'an zordur. Yani bir sayfa oku yeter. Ama orada bakıyorsun sahaba bir günde bir Kur'an katmetmiş. Ha diyorsun demek ki bir şeytanla oynuyor. Ondan dolayı örnek bize lazım. Oradan işte biz bu derse ne yapıyoruz? Canlandırıyoruz. Geçen ders ee, sadece orucu işledik. Ön söz yaptık bir de orucu işledik. Bugün kıyam, kıyamul leyl gece namazıyla ilgili onu işleyeceğiz. Ondan sonra sadaka, ondan sonra iftarı sayım, ondan sonra birkaç tane böyle madde işleyeceğiz. Ramazan ayında bu mübarek ayda ne canlanır onlar işleyeceğiz. Evet Eyüp Eyüp kardeş okuyor, biz oradan şerhini yapıyoruz. Kıyam geceyi ihya etmek. Rahman'ın kulları yeryüzünde ağır ve vakur yürürler. Cahiller onlara sataştıkları zaman onlar selametle der geçerler. Onlar gecelerini Rablerine secdeyle, kıyamla geçirirler. Hayeti ha? mi? Evet, devam hele o hadisi oku. Kim Ramazan'ın farziyetine inanarak ve ecrini Allah'tan umarak oruçla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Evet, şimdi burada kıyam. Bir ayet bir hadis okuduk. Kıyam nedir? ni namazdan ihya etmek. Buna ne derler? Kıyamul leyl, gece kıyamı. Kıyam nedir? Gece namazını, geceni namazla, ibadetle ihya etmek. Aslında bütün ibadetler gece, gecede olunur. Ama kıyam cinayettir neye? Gece namazına. Nasıl zikir dedik? Zikir nedir? Allah'ı her halde hatırlamak zikirdir. Ama kinayet olmuş neye? Dilden zikire. Yoksa her şeyde zikir zikirdir. Her şey yapsan zikirdir. Ama dilden zikir artık ağır basmış. Kıyamda da gece namazı. Yoksa ben gece kalktım, Kur'an okudum, tefekkür ettim, kitap teelif ettim, kitap okudum. Bunlar hepsi kıyama girer. Sen kalkmamışsın keyfi için, dünya için. Kalkmışsın Allah rızası için. Bu kıyamdır. Ramazan ayında kıyam, kıyam ihya etmek evladır, afzaldır. Normal günlerinde de şarttır bir mümin için kıyam etsin. Çünkü biz her zaman insan oğlu ameline güvenmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, insan oğlu ameli insanı cennete sokmaz. Ne sokar Allah'ın rahmeti. Çünkü amel engelsen teraziye. Allah'ın rahmeti daha ağır basar, sen hakkını veremezsin. Onun için biz amel yaparız, amelimizden gözküğümüzü ve derip Allah'a karşı şey yapmarız, duruş yapmarız. Ne deriz? Biz ameli yaptık, cerisi sene kaldı ya arhamarrahim. Biliyorsunuz o abid 70 sene ibadet etti. Allahu Teala geldi önüne, hesap gününde, ey kulum dedi. Seni amelinle tartayım yoksa rahmetimle. E o çözkünü böyle derdi. Ya Rabbi dedi ben 70 sene ibadet ettim. Muharadan çıkmadım. Hiçbir günahım yok. Tabi amelim ne tartmeni. Tamam dedi Rabbil Alemin. Hadis bu halde geçiyor. Çıkardın bir gözünü, göz nimetini koyun terazinin bir tarafına. 70 senelik ameli de bir tarafa koyun. Ne ağır bastı? Göz nimet. Atın bunu cehenneme Rabbil Alemin. Kim kurdu kan düzeni? Kim kurdu şeyi? Kim istedi bunu? Kul kendisi istedi. Ondan sonra yer varmaya başladı. Rabbil alemin de affetti. Rabbil alemin mutlak affedici olduğu için bu şeyler e, nedir Allah Teala yanında? Mutlak affeder. Sadece şirk olmasın, ne kadar cünahtla gezsen Allah Teala arhamurrahmindir, rahimdir Affedicidir. Hemen siler atar. Yeter Allah'a yönel. İşte onun için amelle biz kendi amelimizden ne yapacağız? Rabbimize güvenemeyiz. cilerip orada yani istahfurullah. Rabbimize güvenemeyiz diye, Amelimize güvenemeyiz. Rabbimizin karşısına çıkamayız. O zaman biz ne yapmamız lazım? Çıtayı her zaman yüksek, yüksek tutmamız lazım. Çünkü bu amellerden çok şey törpülenir kıyamet gününde bizim zannederiz salih amelden gelmişiz. Bakıyoruz amel kabulanmadı. Namaz gibi. Beş vakit namazdan geliyorsun. Bakıyorsun namazının bir içi dosya gelmiş içi boş. Beş vakit namaz kılmışsın ama namazından bir üç bir secde kabul olmuş. Gerisi kabul olmaz. Çünkü fiçrin zihninin ayrı yere gitmiş. E bunu neyle tamam tamamlarsın? Nafile namazlarla. Onun için sen ne yaparsın? Nafile namazıyla çitayı yüksek tutarsın ki düşer düşer düşer limitte kurtarırsın. O da Allah'ın rahmeti olmasa onu da kurtaramazsın. Onun için gece namazı mümin için şarttır. Ramazan gününde şart burada teklik olunuyor. Çünkü neden? Ramazan rahmet ayıdır. Ne diyor Rabbil Alemin? buyuruyor? Furkan suresi 63 64. Ve ibadur rahmani ve ibadur rahmani'llezina yemsununa al ardı haunan ve izâ khatabahumul cahilun kâlû Burada Allah'ın kullarını Allah Teala bu ayette Furkan surasında birçok şeyi ibadur Rahman'ı sıfatlarını sayıyor. Burada ibadullah da demiyor bak. Esprisi de buradadır. İbadur Rahim de demiyor. İbadur Rahman. Rahman nedir? Mutlak rahmet sahibidir. Bir de çime rahmet verir? He? Müminlere. İbadur Rahman Rahman sıfatına nispet ediyor o kulları. Yani her şeyi Allah için yapanlar. Yapar çanda allah Teala'nın rahmetli olduğunu bilirler yaparlar. Hakkıyla yani bilerek yapıyorlar bir işi. اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ ağır Ağırbaşlı yerde yürürler. ve وَاِذَا خَاتَبَهُمُوا اجَّهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Yani işleri değil bunların ağırbaşlı. Hedefleri Allah'ın dinini neşretmektir. İster dilden, ister fiilden, ister devrelişten. Hedefleri değil insanlara saldırmak. Karşı taraf muhalifi yok etmek değil. Heun nedir? Yavaş, ağırbaşlı, rezanetli yürüyürler. Ve ize khatabuhum cahiluna. Bunun ağırbaşlı bırakırlar mı seni? Bırakmazlar. Cahiller, celler sataşırlar sana. diyor? Ve ize khatabuhum cahiluna kalu selame. Cahiller onlara geçseler, sataşsalar reddetmezler onu. Bak bizim birçok kardeşin hatası nedir? Bir cahil gelir, ona bir şey söyler, hemen reddediyor onu. Ya kardeşim reddetme, o zaten anlamıyor. Yani delilden bilmez, elimden bilmez. Sen reddetsen onun olur. Yanlış olur. Onun için Allah Teala diyor, hakiki ibadur rahman. Reddetsen onlar ne diyorlar? Kalu salam, salamız. Onun için e, Hasan Basri Allah rahmet eylesin. imamların imamı, tabi imam. Diyorsan, Hazret Ali bir adam gelir yanına. Hazret Ali çok övüyorsun sen. Hep diyorsun, Ali böyledir, emir mümin, Ali böyledir, ilmi böyledir filan. Ben onu rüyamda gördüm, yedi tane soru sordum. Ona hep bana dedi, selamı İmam, burada güler. Diğer hiç okumadın, ve ibadur rahmani bu ayete ve izahahtabuhumucahilun kalu selam bak senin soruların zaten hep ebesle soru sormuş. Oradaki o gündeçi fitne sorusunu sormuş. Mutezilelerin çıkış şunu. Onun için İmam Ali demiş <gülüyor> selam. Maksat nedir? Maksat cahillere hakiki ibadul Rahman ne yaparlar? Redditmezler, nifqini bilirler. Red kim olunur? E bir tane karşında otursun. Benim dilimden anlasın ben ona dedi. Bir Fransızı getirsem karşımda ben ona sabaha kadar anlatsam ne anlar? E cahil de böyledir. Cahil de Fransızdır. Bizim argo dilinde Fransızdır. Anlamıyor yani. İlim dilinden anlamıyor. Şimdi ben bir tabiple, doktorla gitsem kıran kıranla tartışabilir miyim? Adam bana üç tane terim getirir, ben yerimde film biter. Ne dediğini bilmem çünkü. Nasıl edeceğim onu? Sonra bize lazım olan burasıdır. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما İbadur Rahman'ın en önemli sıfatlarından birisi nedir? Cede namazına kakallar. Yebitun li rabbihim. Secde ve kıyama. Secde, kıyama, sajd, sucuda ve kıyam ne neye kinayettir? Sucde namaza kinayettir. Kıyam da neyi kinayettir? Diğer zikirlere Çiftçi de namazı olabilir ama alimler diyorlar ki bütün ibadetlere burada ne var? Çinayet var. Succeden ve kıyam. İşte gece namazı buradan ibadurrahmanın sıfatı olduğu için önemlidir. Bir de ne var? Ramazan ayında gece namazı kat kat katlanır. allah Teala ne söyledi? Ne buyurdu? Dedi bütün İbni Ademoğlunun ameli kendisinedir. İyi bir amel yapsa on kat katlanır. Yedi yüz istedim katlarım. Ama oruç benim içindir. Mücafatini de bana bırak. Ne demektir bana bırakın? Rabbil alemin ganidir mutlak ganidir. Verdikçe verer. O zaman gece namazı çok önemlidir. Bir de gece namazında Allah Subhanahu ve Teala ne yapıyor? Dünya samasına tecelli ediyor. Soruyor. Soruyor. Ha, var bir kulum bana sorsun, var bir kulum benden istesin, isticab edeyim, vereyim ona. E bundan allah Teala hoşnut oluyor. O zaman sen ne yapacaksın? Elini kaldırıp isteyeceksin. Patron sana zam yapsın, yüz tane plan kuruyorsun. Yüz tane kapıyı çalıyorsun. E al sana bedavadan ibadet. Bedavadan allah Subhanahu Teala, her şeyin başı Allah'tır. Patronundan isteme. Allah'tan iste, patron sen oturduğun yerde gelir zam yapar. İşi bileceksin. İşi baştan ya halledeceksin. Bu da kim yapar bunu? Allah, Bunu Şeytan bırakır mı? Bırakmaz. Ondan dolayı bu ayet delildir bizim için. Ramazan gününde Selefi Salihin bu ayeti iyi anlamışlar. Şimdi altta altını bunu amelleriyle doldururuz. Sonra kıyamla ilgili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ben sâme Ramazan, imanen ve ihtisaben göfürle lehu ma takaddem min hadis. Kim Ramazan ayını iman ederek ve Allah rızası için her şeyini sadece onu için yaparak bütün o Ramazan ayının orucundandır kıyam. Biliyorsunuz kıyamda da ne var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı 3 gün cemaatle kılmış. O da nedir? Bugün de biz ona parantez arasında teravih namazı diyoruz. Belki ileride teravih namazı da geçer. Geçer mi? Yoktur. Alibe yoktur. Buradadır. Evet. evet. Kıyam nedir? Kıyam asıl da teravih namazıdır. Teravih namazı da kıyamın bir şeklidir. Siz bakmayın teravih namazını biz paketliyoruz. Hemen yatsı namazından sonra gönderiyoruz. Asıl da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin yarısından sonra teravih'e başlamış. Asıl teravih namazı gecenin yarısında üç gün öyle kılmıştır. Ondan sonra sahabeler de öyle canlandırmışlar. Sahabeler yatsıdan sonra giderler, çestirirler, sonra gelirler taravih namazını. Sonra taravih namazından çıkardılar, sührlülük yapardılar. İşte bu kıyamdır aslında. Bu önemlidir. Hazreti Ayşe, orada bir hadis var Hazreti Ayşe'den. Ondan önce bir şey var. Geceleri iya etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının tatbik ettikleri bir sünnettir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, anha şöyle der. Gece namazı kılmayı bırakma. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakmaz. Hastalanır veya yorgun düşerse oturarak namazını kılardır. Evet. Bu da hadis Bukhari'de geçiyor. Hazreti Ayşe diyor ki bir tane soru soruyor ondan nasihat ediyor ona. Resulullah'ı en iyi tanıyan. Çindir? Hazret Ayşe'dir. Sahabeler tanımazlar bu kadar Resulullah'ı. Özellikle gece evinde olduğu meselelerde. Onun için Hz Ayşe'nin evinde Resulullah'a has bir mesele ki onu hanımından başka bilmeyen meseleleri her zaman sahabenin önüne çıkar fıkıhta. Neden? Çünkü daha doğrucu olur. Gece namazı kim bilir Resulullah nasıl kılarmış? En iyi kim bilir? Hanımı bilir. Onun için en iyi bilen ki Hazreti Ayşe kadınlarda yer üzerinde en fakih hanımdır. Sahabe zamanında da en fakih kadınlarda Hazreti Ayşe'ymiş. Ne diyor? Bir de neyne satıyor? Gece namazını bırakma. Çünkü Resulullah onu hiç bırakmadı. Zaten gece namazı Resulullah üzerine sallallahu aleyhi ve sellem ferzidir. Önce fers oldu bütün ümmetin üzerine Mekke'de. Sonra ne oldu? Ferzlik kalktı ama Resulullah üzerine sallallahu aleyhi ve sellem kaldı. Gece namazını Resulullah bırakmazdır diyor. Eğer hastaysa, yan yorgunsa oturarak kılar. Yeter ki şeytanın belini büçüp kahardır gece namazı. Çünkü bir gün artık şeytan sana yuhuyna yapar, tatlı yapar. Yavaş yavaş yavaş yavaş mutaat haline gelirsin. Artık kılmasan da olur. Ama her zaman kılıyorsun. Bir gün kılmasan canın sıkılıyor. Sanki nasıl bir gün bir tane yani, ferz namazını kılmadı? Canı sıkılır. Sanki bir vabal işlemişsin. Bütün nafileler de öyledir. Bak cemaat namazına hiç gitmiyorsun. Bir münasebette gittin cemaat namazına bakıyorsun biraz imanın arttı hissediyorsun. Ama gitmezsin. Şeytan bırakmaz seni. Ama sen hiç öğrenmemişsin namazı tek evde kılmaya. Hep cemaatte öğrenmişsin. Bir gün camata gitmesen ne olur? Hissedersin, o gün namazı terk etmişsin. Bilmiyorum artık burada oturanlar, yani bizi duyanlar bunu anlıyorlar mı anlamıyorlar onu bilemem. Çünkü biz cemaatçı değiliz maalesef. Bunu cemaat namazı beş vakit camide kılan anlar benim dedi bunu. Ama kılmayan anlamaz. Nasıl erkeğe anlatsan desen doğum sandısı bu kadardır. sabaha kadar anlat doğum sandısını, erkek anlamaz. Çünkü onu yaşamıyor. Bunu yaşayan bilir sadece. İşte gece namazı da bir gün kıl, kıl eğer devamlı kılıyorsan, bir gün kalkmasan gece namazına sanki vabal altındasın. Hakiki kul budur. E bu Ramazan'da nasıl olur? En mükemmel şekilde olması lazım. Çünkü Ramazan ayı ibadet aydır. Ne dedik? Şeytanlar zincire vurulmuş bu ayda. Bize bir havantat. Kalkmamız lazım gece namazına. Evet şimdi bakalım sahabeden birkaç tane örnek verelim. Biz örnek versek tabi her şeyde bir ders yapmamız lazım. Ama birkaç tane örnekten böyle geçinelim. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh geceleri arzuladığı kadar namaz kılar, gece yarısı olunca da aile bireylerini namaza kaldırırdı. Onlara namaza namaza dedikten sonra şu ayeti okurdu. Ve aile halkına da namazı emre. Sen de ona sebatla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni rızıklandıran biziz. Güzel akibet müttakilerindir. Evet, Hazreti Ömer ve ma edrak Adı nedir onun? Sıfatı Faruk. Şedittir. Hicret ederken ne yaptı? Kılıncını çekti. Meydan okudu bütün Mekke'le. Ben hicret ediyorum ösküden. Bütün Müslümanlar gizli hicret edirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile gizli hicreti. Hazreti Ümer çekti ben gidiyorum. Kim isterse anasını ağlatsın, çocuğun yetim koysun benim peşimden gelsin. Böyle bir Hazreti Ömer var. Ne diyordu? Utir namazına diyordu ben gecenin ilk öncesinde kılmam. En sonunda kılardım. En şiddetli ibadetler üstlenirdi. Gece namazına Hazreti Ümer ne yapardı? Kalkardı. Her gece namazı kalkıp gece namazsız olmazdır Hazreti Ömer İşte dediğimiz gibi belki Hazreti Ömer gece namazına kalkmasaydı öcün hissederdi bir günah işlemiş. O kader ne olmuş? İşlemiş ona gece namazı. Ne de, kimden görmüş? Onun muallimi, onun öğretmeni, onun imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Has, has talebesi Hazreti Ümer. Ne diyor? Namazı kılarmış. Sonra ehlibeytin de uyatırmış. Yani yok Rabbene hebbene. Yok. Ehli beyt de mesülsün anlıyor. Kullukum ra'i ve kullukum mes'unin arra'iyyetihi. Her çeyşi çobandır, sürüsünden mesuldür. Erçek evinden mesuldür. Kadın ailesinden mesuldür aynı. Her çeyşi kendi evinden mesuldür. Çoluk çocuğundan mesuldür. Ne yapacak? Onları da öğretecek. Ben namaz kılıyorum. Eyvallah. Ama çoluk çocuğun televizyon önünde ne yazar? Olmaz. Emir var bizim üzerine. Ku ehlikum. Ehl, siz kendinizi ve ehli beytinizi neden kuruyorsun? Ataştan. Ataş deyip geçmirdi ayet. Vukudu hennâşu vel hicâra. O ateşi anlatıyor sana. Sakın deme ateş basittir biter. O ateş, ateşin kok çömürü değil yakacak maddesi. Taş. Taşta da kupkuru yanması biraz ağır olur. Sıvı bir şey ister. Dökeceksin. O da nedir? İnsan. Taşlar yanıyor. Arasını insan atıyorlar. O ateş devam etsin. O cünçün diyor eh, kendini ve ehli beytini kur. İşte Hazreti Ömer bunu bu ayeti canlı olarak yaşıyordu. Sonra namaza namaza diyordu. Hadi kalkın. Çok uyudunuz. Bu kalır bizim için. Böyle Hazreti Ömer'in nesli nasıl oldu? Salih oldu. Oğlu Abdullah İbn Ömer bu ümmetin imamı. Kızının oğlun, kızının e, oğlunun kızının oğlu Ömer bin Abdülaziz 5. halife. Ne diyor? Hazreti Ömer'in hangi ayet okulmuş? Taha 130 ki o uyatırken ehlibeytini diyermiş bu ayet okunmuş. "Vemur ehleke bis salati" Ehli beytini namaza emret. Ayet diyor. Ayet okurmuş. Yani ben bu ayeti ya Rabbi canlandırıyorum demek istiyor Hazreti Ümmet. Vestabir aleyha. Bir de sabret. Çocuğun kalkmaz. Ha? Hanım kalkmaz. Ne yapacaksın? Sabredeceksin. Teşvik, terhip, terhib. Bazen korkutursun, bazen teşvik edersin. Bazen ne yaparsın? he Caza verirsin. Yani sabredeceksin. Çocuğun kalkmaz, nazla kalkar. Sabredeceksin. Hatta ne olsun? Gece namazına kalksın. Anlatabildim mi? Bu işte nedir? Sabırdır. Ben ne diyor ayetin soru? Ve istabir aleyha la nes'eluke rızkan nehnu nerzukukum vel akibetu lil Biz bir rızık ver, yani bir zik istemiyoruz. Yani biz bir gece namazına kakarçan ve şey nedir hedefimiz? Allah. Yani burada ne çıkıyor? Yani ben gece namazına kalksam sabah işe gidemem. Bin tane illet sana. Anlatabildim mi? Ama Tahan gece namazına Allah subhanahu wa taala ve men yettekillahu yec'al Kim Allah'tan korksa hakkıyla, Allah rızası için bir şey yapsa Allah ona çıkış yolunu gösterir. Bunu da kim anlar? Bu ayeti canlandıran anlar. Bunu teoriden anlayamayız arkadaşlar. Çok itikadi meseleler, gaybi meseleler, böyle inanç meseleleri, böyle Allahu Teala'nın ikramı meseleleri teoriyle anlaşılmaz. Yaşayacaksın bunları ancak anlarsın. İşte burada ne diyor? Ve alâkibetu takva sen düşünme rızkını biz veririz rızık. Ha çocuğum uyumasa kalkamaz okula, imtihanı var, yatsın. Namaz okuldan öncedir. Zaten niye okutuyorsun çocuğu? Aydın olsun, ne de aydın olsun. Televizyonda, bilgisayarda mı? Ne de aydın olsun. Dindinde aydın olsun, okuyup yazar bilsin. Allahu Teala diyor ikra. İlk ayet Kur'an'dandır ikra. Oku. Ama ne oku? Bilgisayar ilmi. He? Çizgi filmi ilmi. Ne oku? PlayStation ilmi. Fikra. Mühendis oldun ne yazar? Eğer sen o bir taraf için bir şey yazmıyorsan. Doktor oldun. Ne yazar? Rızkı Allah verir. Ayeti neyle bitirir Rabbül alemin? Vel'akibetü litteqva. Akibe nedir? Sonuç. Sonuç, yani kazanan kim olur? Muttakiler. Muttaki nedir dedik sıfatı? Allah'ın azabına ne yapar? Hesabını eder. Bir vesile alır, o azaptan kurumak için bir takva yapar. O takva nedir? Salih ameler işte. O salih amel yapmasan, sen o, o zırh olmasa sana, o azaptan kurtaramaz. Azapta nedir dedik? Taş, taş, taştan yanıyor. İçine de su maddeler atıyorlar insanları. Ataş güzel tutuşsun diyor. Böyle taşa bizim bedenimizin şeyi var mı? Ha demeyin şimdi da şeytan gelir diyerçi yahu sen o zaman Allah bilir nasıl olur filan. Şimdi bakın nasıl elimizi bir ataşa böyle kibrit ateşine vurduğumuzda yani bir ampula değdiğimizde böyle acıtıyor bizi ha? hissediyoruz. Artık 2. sefer bunu tekrar etmeriz, bu istemeyiz, arzu etmeriz bu ateşe. seni biz cehennemde kat kat hissedeceğiz. Allah Subhanahu ve teala ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki bu ateş, bizim dünyadaki ateş, 70 sefer savutulmuşudur. O bir tarafın ateşi. Yani şeytan aldatır seni, gelir der, yahu şimdi... Tamam da o zaman senin Allah kelimdir. Allah Rahmanur Rahim'dir. Rahim'dir. Hep seni bela uyuşturur. Birden o zamanda çekici başına düşer, kakarsın. Eyvah dersin ne yaptım. Çafirler ne diyorlar? Erciyun. Bizi dönder ya bir Biz söz verin bu sefer iyi amel yapalım. Heyhat hey. Bitti yoktur. Şans yoktur. Dönüş dönüşün çaresi var mı? Yoktur. Ya Rabbi kusura bakma ama bu sefer hata yaptım. Gelecek sefer senin dediğin gibi yaparım. Demek şans olsa tamam deriz. Git başın düşün. Aklın başına gelir dön. Ama bu tarafta var. Dünyada var. Adamı bırak. Serserliğe girer. Ondan sonra aklı başına gelir. Döner bir de yola. Ama o bir tarafta yoktu. Bitti. Dünya sonu bitti. Ki sonucu var. Yani bütün hedef ki sonuca geliyor. Biri cennet biri cehennem. Ortası da yoktu. İşte ondan dolayı Hazreti Ömer bunu yaşıyormuş demek için. Onun için şiddetten dişini sıkarak kalkıyormuş gece namazına. Gece namazı o kadar önemlidir. Selefi Salih'in gece namazını ihya etmişler. Hazreti Ömer de imamlarındandır. Sonra ne var Eyüp? Said Bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bizim imamımız gece namazında her rekatta 200'e yakın ayet okurdu. O kadar yorulurdu ki yaşlılarımız ancak ağaçlara dayanarak ayakta, ayakta durabilirdi. Namazımız da sabaha doğru ancak tamamlanırdı. Evet. Sa'id ibn Zeyd bir tabiindir. indir. Diyor ki bizim zamanımızda imam teravih namazında, teravihten bahsediyor ha. Gece namazı dediği teravih'tir. Bu teravihin adı sonradan çıkmış. Aslında fıkıh kitaplarında hep kıyamul leyl taravih değildi. Gece namazıdır zat. Taravih nedir? Tervihten alınmış. Rahatlama. E, e, taravih namazında rahatlama yoktur. Ha. Taravih namazını çürüç at çürüç at kılarmışlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Salatül leyli matna matna. Bir rivayette diyor ki ki hasen derecesindedir Salatül leyli ve nahari matna matna. Gece ve cündüz salatları her zaman iç içidir. Bunda kast kastediyor? Nafileleri. Çit, teravih namazını çıklarmışlar. Ondan sonra ne yaparmışlar? Dinlenirmişler. Çıklarmışlar. Bir ara verirmişler. Beş dakika, on dakika rahatlar. Oradan tervih adı gelinmiştir. İşte ne diyor? Kaç rüçat kılarmış? İmam orada diyor. E, Çı yüz ayet okulmuş. Her rüçatte. Her rükatte 200 ayet okurmuş. 8 rükat kılarken sen gözünü bakına kadar oluyor. Daha fazla kılarken ondan sonra diyor biz gece namazını bitirip çıkardık. Direkt sahurluk yapardık. Ondan sonra fecre gelirdik. Diyor yaşlılarımız ne yapardılar? Takatları kalmazdır. Namaz çok sürüyor. Ağızlara yaslanırdılar. Destek alırdılar. Bu neye de ediyor? Namazın uzun kılmasını delalet ediyor. E bugün günde bizim imamlar mesela bir elem inna atayne ile, izaca ile bitiriyorlar. Asıl gece namazı budur işte. Evet, bu teravih namazı. Hatta İbni Umar diyor ki, bu ayet hakkında Zumar surası 9'da, Amen huwa qanit anaa al-layli sajidan wa qaiman yahziru al Gece ve gündüz kaimdir namaz kılıyor. Ahiretten korkuyor, Allah'ın rahmetini rica ediyor. Bu hazret Üsman'ın hakkında indi diyor. İbni Umar. Hazret Osman'ın hakkında indi. Diyor ki gece ee, bir rüşhette Kur'an'ı hatim yapardı. Allah-u Ekber. Yani bir artı bir içi. Yani bütün e, Kur'an'ı e, toplasan e, dakikalere nasıl bir gecede yapardı? Ama bereket var, bereket. Bereketi unutmayın. İsteyen için olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rüşhette üç dört tane sur okurmuş. Bakara, Ali i̇mran Nisa vesaire. Gidermiş böyle maide. İşte bu ayet bunu içermiş. Demek ki gece namazı çok önemli namazdır. Bir müminin gece namazı olmasa o mümin nedir? Üzerinde şey yoktur. halawa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Hafsa hanımı. Anamız Hafsa. Hz. Ömer'in kızı. Övmüş. Övmüş. Ya demiş ya Resulullah, benim kardeşim Abdullah, küçük kardeşim Abdullah inşallah çok salih olur. Yani iyi her alametleri var onda. Resulullah demiş, evet Abdullah ni'men racul Abdullah evet ni'men racul, ni'me Arapçada en iyidir, en güzeldir. Evet, o okeylemektir yani teyit ediyor, onaylıyor. Ama gece namazını da gece namazı gece namazına kahanlardan olsaydı da yani ne olurdu mükemmel olurdu. Şimdi mükemmel iyidir ama bir eksik var için. Hazreti Abdullah İbn Ömer'e bu söz geldikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında böyle diyor. "Dur ben gece namazını o günden bugüne hiç bırakmadım. Resulullah demiş, "Ni'ma'r racul." Evet. İnfak. Bitti mi gece namazı? Evet. Şimdi gece namazıyla ilgili infaka geçmeden önce gece namazıyla ilgili zamanı ne zamandır gece namazının? Yatsı namazından sonra gece namazı başlar. Ne zamana kadar? Fecir azanına kadar. imsaka kadar sürebilirsiniz. Normalde. Ama Ramazan'da afzal Afzal ne zamandır? Gece uyuyacaksın, saat 1'de kalkacaksın gece namazını kılacaksın. O zamanda da 3'te biri Allah Teala tecelli ediyor dünya samazına. İçi, hedefi bir arada götüreceksin. Hem gece namazı kılacaksın, hem Rabbil Alemin dünya samazına inmiş. Burada, gece namazının birçok fikri var. Bunları, yani dönsek yerini buluruz. Ama en önemlisi Ramazan'la ilgili. Ramazan'la ilgili. Gece namazı teravih Ramazan'la ilgili olduğu için teraviha hor bakmayalım arkadaşlar. Teravih namazını. Bakın ben buradan bütün kardeşlere sesleniyorum. Şeytan gelir diyersene ya bu imam itikadında bu var. Ya bu imam tasavvufçıdır. Ya bu imam öyle zannediyor. Ya bu imam hızlı okuyor. Ya bu imam ben görüyorum sakalın tıraş etmiş. Buların bular şeytanın yollarıdır. Bunları hiç takmayacaksın. Ha, seçeceksin en iyi imamı, gideceksin camide ne kadar hızlı kılıyorsa bir sefer ruku'te subhane rabbiyal azim diye bilirsen o imamlar namaz kendini. Git camide namaz kıl. Cemaatle namaz kıl. Teravih namazı berekettir. Kılacaksın. Sonra Allah subhanehu ve teala bir günlerde diyanet çok iyi çalışıyor elhamdülillah. Ne yapıyor? Her semte bir tane hetimle cami bırakıyor. Git hetimle kıl. Ne güzel. Bu seferde diyorlar hetim uzundur. Anlatabildim mi? Bütün kardeşlere tavsiyem biraz yol yürüsüler. İcabette teksiye mi Önemli değil. Senede bir sefer Ramazan var. atla para ver. O paranın karşılığı karşı tarafta var. Bu da var. Bereket sarar. Madem Allah rızası için veriyor Git nere? Cami senden uzak ise hetmeyden kılan camilerde git namaz kıl. O camiden çıktıktan sonra bir böyle kontrol et. Kes, kendini bak ne kadar imanın tavana vurmuş. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz üzerine teşvik etmiş. Özellikle taravih namaz üzerine. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim imamla namaz kıldı? İmamla başladı, imamla insiraf etti. Yani imamla taravhi bitirdi. Onun için ne var? Kıyamullel ee, tam olarak yazılır. Onun için bir kısım kardeşler 5 rüc'at kılıyorlar. imamdan çakıyorlar. Neden? Sekiz rüc'at sünnettir. Ondan orası bid'attir. Yoktur bir böyle şey arkadaşlar. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sekiz rüc'at fazla kılmamış. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını mutlak vaymıştı aynı zamanda. 8 sendisi kılmamışsa yasaklamamıştı. E, biz gönül arzu eder. Bizim memleketimizde, diyanat, yani bütün İslam aleminde alimler sekiz rükat yapsılar, daha ağır yapsılar, sünnete uygun eyvallah. Ama yok ise onun için imamla kılacaksın. 20 de olsa 20 de kılmak caizdir. Ümmet bin senedir 23 at kılıyor. Bir mahsuru yoktur. Ama ne var? 20 kılanlar genelde riayet etmiyorlar. Onun için bizdürü sekiz. Hem sünnete uygun olsun ama değil ki sekizi kılçı çıkıp çekiyorsun gidiyorsun. İşine de geliyor. Kılacaksın. İmamla bitireceksin. Vütülünde kıl çık. Olsun. En bereketlisi budur. En bereketlisi nedir? Budur. allah Teala hadisin Resulullah'ın müjdesine layıl olur. Eğer sen değilsen men daha cücüm var o zaman vitri kılmayım imamdan 23 adlıdan sonra çık git evdeki 4 uzun kul o kadar abidiysen bir şey demiyor sana. Ondan sonra ne yaparsın? Vitrini kılarsın. Evet bu çok önemlidir arkadaşlar. Bir deneyin. Bak demeyin. Deneyin. Güzel bir imam seçin, gidin arkasında namaz kılın. Bazı arkadaşlar da camiye gitmiyorlar, işte derneklerde, köşelerde kılıyorlar. Evet, bunun bir mahsuru yoktur. Ama afzal camidedir. Eğer sen derneklerde, cemiyetlerde, vakıflarda, taravih bir karim var ise, daha güzel okuyorsa, orada huzur hissediyorsan, evet bunda bir mahsur yoktur. Ama bu bu cami yerine geçmez onu bilmemiz lazım ki. Nasıl cemaat namazı sen dernekte kılsan cami yerine geçmez hiç mi? Çünkü cami olmuş. Nedir cami? Cami olmuş Müslümanlara açık bir yerdir. Allah'ın evidir, Müslümanların sembolüdür, ortak noktasıdır. Bence benim benim görüşüm hatimle kılmak derneklerde en takvalın arkasında kılmaktan daha bereketlidir. Bunu da bir de deneyin. Ondan sonra karar verin. Ama olması olmaz değil. De, çünkü çok dernekte de insanlar geliyorlar. Sekiz sözleri kılıyorlar. Hem kısa kesiyorlar. Yavaş yavaş. ilk gece uzun başlıyorlar. Ondan sonra suhbet oluyor çok. E insan ondan hoşnut oluyor. O onunla konuşur. Bununla suhbet ediyor. La, i̇lk bir hafta güzel geçir, ondan sonra sohbet ağır basıyor, takvan oluyor, cidiyor. İşte şeytan ilk önce güzel ama sen hepsini güzel götürürsen, evet ben derneğe gelirken, vakfa gelirken daha tavanı uğruyor imanım. Çünkü burada zikir yapıyoruz, Kur'an okuyoruz, ders yapıyoruz vs. bir mahsuru yoktur inşallah. Evet bu da kıyam-ül 3 Üçüncü, infak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Diğer zamanlara göre Ramazan'da daha çok infak etmeye çalışırdı. Hatta o kadar çok ve o kadar hızlı infak ederdi ki eline geçen şeyi hızla elinden çıkardığından yani infak ettiğinden dolayı fırtına gibi infak ettiği söylenirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere de bunu öğütlerdi. Sadakanın en faziletlisi Ramazan'da verilendir. Evet. Sadakanın en faziletlisi Ramazan'da verilendir. Sadaka nedir? Allah yolunda infak yapmaktır. Bunun ferzi nedir? Zekattır. Bunun ferzi zekattır. Nafilesi nedir? İnfaktır. Namazın ferzi nedir? Beş vakittir. Nafileler nedir? Namazın sünnetleri. İnfak nedir? Zekatı tamamlayandır. Çünkü zekat mecburi veriyorsun. Ferzdir. olması olmazdır. Ama bunu ziruvete yetiştirmek için, bunun tadını yaşamak için infak edeceksin Allah yolunda. Elinden geldikçe, gönlünden koptukça fakir fukaraya elinden tutacaksın. Bu genelde Ramazan'da en faziletlidir infak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da infakı ne yapmış? Teşvik etmiştir. O zaman Ramazan ayında biz ne yapacağız? Elimizi cebimizden çıkartacağız. Devamlı. Hiç hesap etmeyin arkadaşlar. Neyi? İşte bir artı bir çiği hesap etmeyin. Bunu sadece ahirete inanmayan hesap et. Sen ver. Bak bizim avam da diye. cömert ol Allah yerini doldurur. Vereceksin. Hesap etme. Ben verdiğim kalacaktır. Tabiinin birisi diyor ki o kadar zengin tacirdir ki kız kardeşi geliyor, yani ablası geliyor, diyor ki bakıyor kardeşi, üzgün duruyor. Neyindir ey kardeşim diyor. Diyor param o kadar çok aldı ki he? Artık ben başım ağrıyor. Yani insanlardan uğraşmaktan. Kardeşim sana bir güzel yol göstereyim. Hem bu dünyanın için sen başın ağrımasın hem de ahiretin için. Ne yapayım? Diyor infak etti hepsini. Bu da kalkıyor. Hepsini infak ediyor. Üç ay sonra geliyor. Ay Abdullah şeye soruyor. Muhasebezisine diyelim bir gün. Ne kadar var hazinede? Diyor aynen olduğu gibine yetişti limit. Bütün parasını infak etmiş. Üç ay sonra ne olmuş? Bir de para aynen yerine gelmiş. Yani bir artı bir çi nerede kaldı? Allah nereden verir? Onun için ticaret berekettir. Sen infak et, düşünme. Ama ben de demiyorum Allah da diyor ki kendinizi tehlikeye atmayın. Ama infak et. Bir de şeytan giriş yapar sana, kendini tehlikeye etme o bu sefer hiçbir şey, tık yok sende. Ne ifrat, ne tefrit. Ne tam orta yol. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki çok comar değildir infakta. Ama Ramazan'da fırtına gibidir. Neye kinayettir bu? Yani çok ikram, infak çok ediyor. Bakmayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine bir kol geliyor. Kol. En sevdeki Resulullah'ın kuzunun kolu. Fakir geliyor ver diyor. Fakir geliyor e, ay Ayşe ver diyor. Ondan sonra çıkıyor namaza geliyor ya e, Ayşe ne kaldı bize diyor. Yani yelim. Bir şey kalmadı diyor. Diyor hayır ya Ayşe. Verdiklerimiz kalır. Yani kaldı. Olur kaldı. Biz burada bu parçayı yerdik giderdi. Sonuçta yaşıyoruz işte. Tecellek dönüyor. Demek ki ne olur? İnfak ettiğiniz kalır. Eğer hakiki iman ederek etsen de o tabi inci gibi olursun. Üç ay sonra gelirsin bakarsın bir de limit dolmuş. Aynen paranın yerine gelmiş. Ama bu ne, bu ne olur? Bu bir iman ister, bu bir yürek ister. Ne yüreği? Yok mangal gibi yürek dayansın acıya. Ne yüreği? İman. Dolu yürek ister. İmanın dolu yakin olsun, kadere iman edeceksin. Allah için yapacaksın bunu. Ne olur onda? Allah yerini doldurur. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ Bu ayeti kendimize ne yapacağız? Öl çalacağız. Kim hakiki Allah'tan korksa, Allah için bir şey yapsa, Allah Teala onu çıkış noktası gösterir. Ama bazen hissediyorsun sen Allah'tan korkuyorsun ama hakikatte korkmuyorsun. Sebebi ön plana çıkartıyorsun. Sebep sebebe Allahu Teala'dan daha fazla güveniyorsun. Evet devam et Abdül. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emretti. Bu sırada benim de bir miktar malım vardı. Kendi kendime eğer Ebu Bekir'i geçmem mümkünse onu işte bugün geçeceğim dedi ve malımın yarısını getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aile halkını ne bıraktın diye sordu. Ben de bunun kadar dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh ise yanındakilerin hepsini getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona aileni ne bıraktın diye sorunca Ebu Bekir radıyallahu anh onlara Allah ve Resulü'nü yani onun sevgisini bıraktım dedi. Ben de hiçbir hususta ebediyen seni geçemeyeceğim dedim. <gülüyor> en güzel örnek. Resulullah bizim en güzel örnektir. Bunlar da kimlerdir? Çitene bak. Sağ vezirleri. Resulullah'ın. Abu Bakr'ın Sıddik, ümmette ikinci adam. Umar'ın Faruk, üçüncü adam. Resulullah'ın çisi de sağ veziridir. Örnek. Bak burada hasedet yoktur ha. Ne var? Gıpta var. Diyor ki Hazreti Ömer, diyor ki Hazreti Ebu Bakir her zaman bende bir adım öndedir. Halifelikte de Resulullah'tan sonra o geldi. Bir adım öndedir. Ben dedim ben dedim bugün yani bir gün isterim ki Ebu Bakir'den her zaman arzum bir önde ben de önde olurum onuncu Bu hasedet mi? Hayır bu gıptadır herde yarışmadır. Yani bu hasedet babından demiyorum. Bizim gibi değil Çin. Kalbimiz sıkışıyor, he? şeytan geliyor. Ya bu nasıl böyle yaptı ben de bunun gibi yapsam? Değil. Ben istiyorum Resulullah'a yakın düşün. Ben desturum Allah-u Teala'ya yakın düşün. Bir gün Resulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem sadakaya ne yapmış? Teşvik etmiştir. Sadakaya teşvik etmiştir. Hazet Ömer gitmiş malının yarısını getirmiş. Ben bugün Hazet geçeceğim diye. Getirdi koydu ortaya. Ebubekir geldi dedi "Ey Ömer sen ne koydun elbeyti için?" Dedi yarısını koydum. Ve Allah razı olsun. Ebubekir geldi. Eteğini doldurmuş döktü Resullullah'ın. "Ey Ebubekir ne koydun?" Ay çoluk çocuğun için. Allah ve koydum dedi. Hazreti Ömer dedi, o gün anladım ben, Hazreti Ebu benden önde kalacaktı. Hatta bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Çin bir gün bir hastanı ziyaret etmiş. Ebu Bekir kalktı dedi ben. Soruyor. Resulullah çok sorardı. Camat namazından sonra bunları sorardı. Çin bir rüya görmüş. Mesela. Kim dedi bir sadaka vermiş? Ben dedi. Kim bir e, hastayı ziyaret etmiş? Ben dedi. E, kim e, üç dört tane şey sordu şu anda aklıma gelmedi. Hepsi de ben dedi. Kim bunları yapmışsa cennetin istediği kapsının cennete gelir. Demek ki Abu Bakir örnek. İşte bak sadakada örnek. Sadakada örnek. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir orduyu ne yapıyor? Bir ordu gönder Rum tarafına. Son zaman, son senelerde. Ama orduyu gönderecek mal yoktur. E bu orduyu gönderirken yanlarında at vereceksin, yiyecek vereceksin, çıkışlar gitsiler, para vereceksin, yolda koyun alırlar. Yok para. Gidecek bir kuruş yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide oturur, teşvik eder, cihat cihadı destekleyen ve cihatta infak edenler için. Kimsede tık yok. Neden yok? Cimriler. Hayır. Mal yok. Para yok kimsede. Bir sahaba oturmuş cider evine. Ya hanım diyor. Resulullah camide işte teşvik ediyor. Ne var ise çıkar veririm. Vallahi diyor ey adam bir şey yoktur. Bak bu kadar hurmamız var. Bir avuç hurma olsun ve Resulullah diyor ne verseniz. Resulullah da bir bez sarmış işte sadaka toplanacak camide. Bu adam gelir. O hurmayı diyor ya Resulullah bunu buldum evimde getirdim. Bundan başka bir şeyim yoktur. Resulullah'ın yüzü güler. Ondan sonra sahabeler bunu gördükten sonra ya demek ki örnek önemlidir bak. Örnek önemlidir. Çok şey getirmemiş. Bunu gördükten sonra yarışmaya kalkarlar. O cider bir çüpe getirir, getirir, o cider bir şey getirir. Mal olur? Toparlanır. Ordu ne olur? Yola çıkacak. Resulullah ne diyor orada? Meşhur hadisi. Nedir o hadisi? Ni'metul bid'at. Ha? Yok, ha. Çörecek ha. Çörecek ee, çörecek e, nasıldır arabizası? Ben şu anda akılma geldim. Ha. Men senne fil islami sunneten hasene. Kim İslam'da bir güzel sünneti ihya etsin. Sadaka sünneti var. Ama tık yok millette çünkü yani o da töhrü biliyorlar ama pratike döcemiyorlar. Birden önlerinde pratik yaptı hepsi orhasıca işte gitti. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Fe lehu ecruha ve ecru men amile biha ila yevmul <zeyepin> kıyama. Çim onun çim, peşinden ne kadar sahaba geldi o için onun Ecri var. O da değil, orada bitmedi Ras. Bugüne kadar vakıamat gününe kadar o acıro adam için devam ediyor. Biz de aynı şeyi canlandırsa o adama da yazılıyor. O sahabaya o adam dediğimiz nekire değil, tanınmayan değil, sahaba. Hani an? Halal olsun o sahabaya. Çi Resulullah'ın yüzünü güldürmüş. İşte bu nedir? Sadakadır. Bu sadaka nedir? Çok önemlidir. Evet, sadaka ile ilgili bir şey var mı orada? Görüldüğü gibi Ramazan ayında verilen sadakanın bir üstünlüğü, bir özelliği vardır. O halde bu konuda elimizi açık tutmalı. Durumumuza göre sadaka vermeye, infakta bulunmaya gayret etmeliyiz. Bitiyor mu o kadar? Sonra şey yemek yedir. Evet. Şimdi sadaka biz diyoruz ki arkadaşlar sadaka nedir? Öğretmektendir. İnsan kendisini öğretecektir bir şey. Nasıl dedik gece namazını öğreten kılmasa ne olur? Sanki bir şey kaybetmiş. Nafile namazlarını kılmasa sanki namazı kılmamış. Namazdan sonra kendisini tesbihete öğretse yapmasa ki namazı tam eksik yaptı. Bunlar güzel şeylerdir. Olmasa olmazlar olması lazım. Bizim olması olmazlarımızdan olması lazım. Bunun yanında sadaka da aynandır. Yani bizde bir terim var. Ne deriz? Şeytan bizi buradan belimizi büçmüş bu konuda. İçi şey öğretmiş bize. Birincisi, Allah versin. Kim geldi fakir kapıya Allah versin deriz. Değil mi? Öyle mi? Evet. Allah versin. E tabii, da, Allah a, fakir biliyor Allah verir. Ama sebep almaya gelmiş. He? Bunu şeytan öğretmiş bize. Hayır Allah versin. Allah zem bilindirmez. Sebep kılar. Allah seni sevmiş o fakiri senin kapına göndermiş. Bir amel babıdır. Ne yapacaksın? Çıkartacaksın. Malın yarısı da değil. Çıkar gönlünden kopanı. Bir lira versen ona. Kendini öğretme Allah versin demeye. Bazı alimler diyorlar bu kelime bile caiz değil. Allah versin. Tabi Allah verir. Niye diyorsun Allah versin? Yani bunun niye caiz değil? Çünkü yani benden de bekliyorsun. Sen inanıyorsun Allah'a Allah'tan iste. Yani öyle diyorsun Allah versin sana. İnanan Allah git versin sana. Sanki ben Allah'a inanmıyorum öyle diyorsun. Seni Allah fakir etmiş gibi doydursun. Onun için diyorlar caiz değil bir kelime. Ne var ne caizdir? Sen önce ibret alacaksın. Diyeceksen Elhamdülillah beni senin gibi yapmadı. Kalbinde diyeceksin adamın üzerine. Elhamdülillah beni senin gibi yapmadı. İkincisi bu bir nimettir gelmiş senin ayağına. Allah göndermiş. Adam var çıkar fakir aramaya bulmaz. Adam var çıkar khayar yapmaya bulmaz. Senin kapına gelmiş. Ey Allah seni seçmiş buncadan tak diye zilini çalmış. Ha sen vermiyorsun buna çıkar bir lira ver gitsin. Gönlünden ne kopsa ama kendini öğretmeneye Allah versin. İçi şeytanın tuzakları. Ya bunlar hepsi saktaçar. Bunu, bunu da öğretmiş bize. Nedir? Bular işte meslek yapmışlar bir iş. Evet meslek yapan var ama alimler ne diyorlar? Sen öğretme kendini bu türlü şeylere. Ne Sen hepsine şefkat gözüyle bak. Ha ne diyorlar bu sefer? Ama bunu Müslümanlar demiyorlar. Bunu genelde, genelde bunu kim diyor? Ehli dünya diyor. Neden? Çünkü ehli dünya bir lirayı verse ne için veriyor? Ne için veriyor? Gösteriş için veriyor. Biz ne için veriyoruz? Allah rızası için veriyoruz. Bizimki cizli de olsa deftere yazılıyor. Olur ki yan gazeteyi, yan konum konşu görmesi lazım. Onun için ne diyorlar? Vermeyin. Bunlar hepsi saktaçardır. Ya hepsi saktaçar değil. Bunu böyle desen Allah'ın sünnetine de karşı geliyorsun. Yani yer üzerinde fakir kalmadı. Fakir nereye gidecek? Anlatabildim mi? Tamam. Uyanık olacağız. Ayırt edeceğiz. Ama biz alimler diyorlar ki kendini öğretme Allah versin kelimesini. Fakir kapını çaldı tık tık. Ne yapacaksın? Buyurun ne sürsün Vaktın tipine. Maşallah biliyorsun bizde de iman çoktur. Faraset sahibiyiz. Hemen adama baktık iç tarafını görüyoruz. Bu sakteçerdir diyor. Ne diyeceksin? Buyurun işte Allah rızası için tamam. Bir lira bak. Bir lira nedir? Sen ayda kaç lira alıyorsun? he 1000 lira alıyorsun en az bir günde. 700 daha sen. Askeri 1 lira ne yapar sana ya? Ayda ye. At lirasını versen Allah razı Günde 1 lirasını. He? Alimler diyorlar o ise sen niyetine göre muhasebe olursun. Sen onu Allah rızası için verdin. O 1 liranın ecrü için yazılır. içi o saktaçarıya değilse değilseçi %70 öyledir. şöyledir Ne oldu? Yerini buldu. Yerini bulsa ne var? 700 kat Allah istediği teki katları çıkardı. İşte sadaka arkadaşlar Ramazan'da önemlidir. Selefi salihin kimseye yok dememiş. Her zaman vermişler, infak etmişler. Bol çisseden. Abubakir Sıddik bizim en güzel örneğimizdir. Ramazan'da infak nedir? Daha evledir. Neden daha evledir? Çünkü Ramazan'da infak Allah Teala istediği kadar onu mükafatlandırır. Bereket ayıdır, hayır ayıdır. Yaptıkça bereket olur. Onun için onun için Müslümanların çoğu biraz daha zeka kullanırlar. Her şey zenginler zekatlarını Ramazan'da çıkartır. Hem ayı tutar, seneyi, her ay geçmaktin şaşmasın diye. Hem de Ramazan'ı niye bırakıyorlar? Zaten bereket aydır. Kat kat katlansın ecirleri. Elhamdülillah demek ki uyanıklık. Herde matliptir. İstenen bir şeydir. Keşke bizim Müslümanlar hepsi herde uyansın. Yok. Şerde uyanırız. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Bunda değil. İşi bileceksin, işi bilerek yapacaksın. İş nedir? Allah'ın emrini yerine getireceksin. Hakikat budur. Sadaka çok mükemmel bir şeydir. İnfak güzel bir şeydir. Munfikler Allah-u Teala'nın indinde yüksek derecede Onun için Allah hepimizi bu kıyam ve infakten, eşlediğimiz buçuk dersten bizi süslendirsin. Kıyam ehli kıyamdan yapsın, ehli infakten etsin. Bizi ve zürriyetimizi. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidin mürselin nebina muhammedin ve ala alihi ve